Bismillahirrahmanirrahim. dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, sellemden şöyle rajulani adam idi, Beni İsrail'e, Beni İsrail'den iki adam idi. Mu ta' aha hi jajni, e, kadest süüdpa' onukur mux ikka għadam validi, fekena aha duhuna jod nibun, on jod nibuk, on nadangiri, ibadette, xal xuridi. Fekena laja onu engellemiyordu jordu, jara aha ra, dürdi, dürdi, dürdi, dürdi, dürdi, dürdi, fakan la yazalu el mustaghid <-muchtehidu> mustahid devam ediyor idi yara el akhara ala el al sürekli diğer kardeşini günah üzerine görmeye devam ediyor idi tamam feyaqulu <-kohlu> ve diyordu aksir bundan vazgeçiyordu fawajadahu onu buldum yawmen <feya> ala <-kohlu> denbin bir gün daha günah hum ve ona dedi aksir bundan vazdeşedi fakale dedi hal halini ve Rabbi beni Rabbimle baş başa bırak Ebu de aley aley Alayya ben sen bana, bana gözetleyici olarak mı gönderildin? fakale dedi Vallahi Allahi yemin olsun ki Firullahu leke Allah seni bağışlamayacak E jahud la yudhulüke lahul, cennete Allah seni cennetine koymayacak fe kubde arvaahume arvaahume rufları kabz edildi Fa agtamaa indi rabbil alemine rabbil alemine rabbinin yanında toplandılar faqale kale li hadihil müjtehid fe kale li hadihil Allah ve bu müstehid olana, yani çokça ibadet edene, dedi ki Kunte, bi, kunte bina alimen, Kunte biye alimen Au kunte ala Mafi fiyedeyye kadiren Sen beni, yani beni bilen miydin Yoksa benim elinde olana güç iyi imidin? Yani ne demek istiyor Allah? Sana ne, sen niye benim işime karışıyorsun? Yani benim kime magfiret edip, kime etmeyeceğime engel olacak Ja ta buna bilgi sahibi olacak kadar għalim midin, Yoksa buna güç yetirecek kadar, bena mkha vermeme güç la kadar güçlü la la la la sahibi la la la la la la la la la la la la la la la la la la Die için denildi, idhebhu, bihi, ilemnari, bunu ateşa Kala ebuhurreira, ebuhurreira, dedi, vallezi, nefsi, biedi, nefsi, mi, lindabunum, drana, najemina, sunki, dete kelleme, bite elimetin, ujelebir kellime surredi, ebu, baqat, dunjahu, baqat, dunjahu, baqat, dunjahu, baqat, dunjahu, baqat, dunjahu, baqat, dunjahu, وَاَحْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَائِةِ Şimdi burada bir sonraki babın konusu. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki bir sonraki bab yani el-va'du ve'l-va'id meselesi. Zaten iman kitabında ve küfür, tekfir kitabında birçok konusu geçtiği için bir daha ekstradan orayı okumaya gerek yok. Şimdi burada şöyle bir mesele var, itikad meselelerinde. Muayyen bir şahsa cennetle veyahut da muayyen bir şahsa ateşle hükmetmek caiz midir? Yoksa caiz değil midir?" Ee, diye böyle bir mesele var. Şimdi normalde bu meseleye girmeden önce bu meselede çünkü Ehl-i Sünnet'in kendi içinde bile ihtilaf var. Yani diğer bidat fırkalarıyla ehli Sünnet'in arasındaki ihtilaflar bir yana, bu meselede Ehl-i Sünnet'in kendi içerisinde dahi ihtilaf var. Mevzu ne? Mevzunun başlığı, muayyen olan bir şahsa cennetle, veyahut da cehennemle hükmedilebilir mi? Yani bu şahıs cennettedir veya cehennemdedir denilebilir mi? Bu meseleye girmeden önce bilmemiz gereken birinci mesele, hiç kimsenin sonucu belli olmadan, hiç kimseye kat'i manada hükmetmek caiz değildir. Hiç kimsenin sonucu belli olmadan, hiç kimseye kat'i manada hükmetmek caiz değildir. Ne demektir bu? Mesela diyelim şimdi bir çok azılı bir kafir var, Müslümanlar ondan çok eziyet çekiyorlar. Vallahi bu adam ateşte ebediyen kalacak demek caiz değildir. Niye? Çünkü belki iman edecek. Belki tövbe edecek. Belki Hz. Ömer gibi Müslümanlara karşı en şiddetli bir kafirken Allah onu rahmetiyle kuşatacak. Müslümanların kendisiyle izzet bulduğu en şerefli bir adam olacak. Biz bunu biliyor muyuz? Biz bunu bilmiyoruz. Öyle değil mi? Peki Halid İbni Velid gibi Müslümanlara hezimet yaşattıran çok şedid bir komudanken, Müslümanların safına geçip, zaferlerin Allah'ın ve zaferlere vesile kıldığı bir adam olacak öyle mi? Biz bilmiyoruz. Bu sebepten ötürü bir insanın sonucu belli olmadan önce bir insan hakkında muayyen bir şekilde hükmetmek, hüküm etmek ne değildir? Kesinlikle caiz değildir. Ancak ne diyebiliriz? Ancak diyebiliriz ki mesela bu hal üzere ölürse, mesela bu hal üzere ölürse Allah Azze ve Celle şüphesiz ki bunu ebedi cehennemde kılacaktır. Çünkü niye? Bütün müşrikler cehennemliktir. Allah Azze ve Celle, cennete ancak müslüman nefis girebilir. Cehenneme de müşrik olanlar girecektir diye. Bu birinci mesele. Neden? Çünkü biz mesela hepinizin ezberlediği hadis ne diyordu peygamber aleyhisselatü vesselam? Sizden biri cennet ehlinin amelini yapar yapar. Ta ki onun ile cennet arasında bir zira mesafe kalır. Kitabı ona galebe çalar. Cehennem ehlinin amelini yapar ve cehenneme gider. Bir de tam tersi. Yani bir de adam cennet, cehennem ehlinin amelini yapar yapar, Cenn, cehennemle arasında bir zira mesafe kalır, kitabı kendisine galebe çalar ve ne yapar? E, cennete gider. Niye? Çünkü ele اَلْ اِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيمِ İbret her zaman son nokta neye göredir? İnsanın sonuna göredir. İnsan ne üzere ölmüşse, iman üzere ölmüşse iman üzere, küfür üzere <gülüyor> ölmüşse küfür üzere. O zaman birinci kaidemiz bu. Yani bizler hiç kimsenin sonunu bilmeden önce o kimseye kat imana da hükmedemeyiz. Iki, Bu bir. İki, her Müslüman umumi manada naslara şahitlik ettiğine şahitlik edebilir. Bütün kâfirler cehennemliktir. E, doğru mudur bu? Doğru mudur? Doğrudur. Bütün Müslümanlar cennetliktir. Doğru mudur? Doğru. Fe'l menne zine âmenû ve âmilû sâlihati fe olâike ashabu'l cenneti fîha hâlidun ve emme'llezîne keferû fe cennet ehlidirler, orada ebedi kalacaklardır. Kafirler ise E ateş ehlidir, orada ebedi kalacaklardır. Bu nedir? Umumi şahitliktir. Yani bütün kafirlerin cehennemde olduğuna hatta buna şahitlik etmeyen Müslüman olamaz. Yani bütün kafirlerin cehennemlik, bütün Müslümanların cennetlik olduğuna şahitlik etmeyen bir adam ne olamaz? Müslüman olamaz. Ama biz önceki dersimizde ne gördük? Biz önceki dersimizde mutlak ile muayyenin birbirinden ayrı olduğunu gördük. Yani bütün kafirler cehennemliktir dediğimiz zaman bu mutlak bir hükümdür. Öyle değil mi? Bütün kafirler cehennemliktir. Lakin muayyen tek tek kafirlere gelince veya bir insanın cennet ile veya cehennem ile müjdelenmesine gelince bu mesele de tafsilat var. Bu söylediğimiz genel. Muayyene gelince, muayyen bir insana cennet ile hükmedilebilir mi? Ehli sünnetin kendi arasında üç tane görüş var. Muayyen bir insana cennet ile hükmedilebilir. Ne demek? Bu adam cennetliktir denilebilir mi? Eli sünnetinin arasında üç tane görüş var. Birinci görüşe göre peygamberler dışında hiç kimseye cennet ile hükmedilmez. Sadece peygamberlerin tek tek mu muayyen olarak yani Musa cennettedir aleyhisselam, İsa cennettedir aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam cennettedir. Bu şekilde hükmedilebilir. Bunun dışında kalanlara hükmedilmez. Niye? Çünkü demişler iyi olan naslar bunların cennette olduğuna devlet etmiştir. Ondan dolayı sadece Müslüman olarak biz bunlara hükmedebiliriz demişler bazı alimler. Bu mesela İmam Ebu Zahi'nin görüşü, İmam Ebu Zahi'den nakledilen bir görüş İkinci görüş, Ehl-i Sünnet'in görüşü. Kur'an'ın ve sünnetin cennette olduğuna şahitlik ettiği her Müslümanın cennette olduğuna şahitlik ederiz. Kalan Müslümanların da cennetlik olmasını umarız. Yani hani cennetliktir demeyiz. Ama cennetlik olmasını umarız. Her Müslümanın cennetlik olmasını umarız. Niye? Çünkü demişler Naslar sadece peygamberlerin cennette olduğuna delalet etmemiş. Naslar başka sahabelerinle cennetlik olduğuna delalet etmiş. Mesela örneğin, misal e, Peygamber demiş ki Ebu Bekir fil cenne. Onlar fil cenne. Öyle değil mi? Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Aşere-i mübeşere diye zikrediler. Yani cennet ile müjdelenmiş. Ee, sahabeler. Mesela bunlar nedir? Bunlar cennetedir. Bunlara şahitlik ederiz. Mesela. Ukkaşe işte benim ümmetimden yetmiş bin tane insan sorgusuz, sualsiz cennete giderek diyor. ben de onlardan olayım Allah'ın Resulü. Sen de onlardansın. Mesela. Öyle değil mi? Bu mesela biz Ukkaşe'nin cennetlik olduğuna şahitlik ederiz. Hasan'la Hüseyin bunlar seyyide şebabi ehlil cenne. Cennet ehlinin gençlerinin seyitleridir Mesela Hasan'la Hüseyin'in cennetlik olduğuna şahitlik ederiz, öyle değil mi? Mesela Aişe zavceti fil cenne, Aişe benim cennette de benim eşimdir mesela. Biz Hz. Ayşe'nin cennetlik olduğuna şahitlik ederiz, öyle değil mi? Bunlar hepsi nedir? Bunlar hep ve benzeri örnekler. Nasların kendi hakkında mesela Peygamberimizin sizden biri cennet ehlinden birini görmek istiyorsa aha şu adama baksın. Biz bu adamın cennetlik olduğuna şahitlik ederiz. Mesera. Te i̇şte peygamberimiz ne diyor? إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاسَ عَلِيٌ وَعَمَّارٌ wa Şüphesiz ki cennet üç kişiyi özlüyor. Kimdir buna? Ali Ammar ve Selman'dır diyor mesela. Biz Ali'nin de Ammar'ın da Selman'ın da cennetlik olduğuna ne yaparız? Şahitlik ederiz. Peygamberimiz diyor ey Bilal sen ne yapıyorsun ki ben cennette senin ayak seslerini kendi önümde işitiyorum mesela. Biz Bilal'in cennetlik olduğuna şahitlik ederiz mesela öyle mi? Yani naslar kimin cennette olduğuna şahitlik etmişse biz de onun cennette olduğuna ne yaparız? Cennette olduğuna şahitlik ederiz. Tamam mı? Tabi burada aynı zamanda neyi görüyoruz? Yani sülük ve ahlak açısından demek ki insan öyle bir insan olabilir ki cennet insanı özleyebilir. Öyle mi? Hani bir cenneti özleyen kullar var. ya yani cenneti isteyen, düşünen, hayal eden kullar var. Bir de cennetin yaptıkları güzel amellerden ötürü kendisini özlediği kendisine şevk duymuş olduğu insanlar var. Kim mesela muhakkak ki cennet Ali, Ammar'ı ve Selman'ı özlüyor diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Onun için bu ehli sünnetin içinde ikinci görüş. Yani biz bütün nasların şahitlik ettiği insanların cennette olduğuna şahitlik ederiz demiştir. 3. görüş ne? 3. görüş nasların şahitlik ettiği ile beraber mümin olan kulların da kendisi üzerine çoğunlukla şahitlik etmiş olduğu insanların cennette olduğuna şahitlik ederiz demişler. Ne demek bu? Yani mesela biri vefat etti. Nasıl bunun cennette olduğunu söylemiyor? Öyle mi? Birinci görüşe göre zaten biz buna cennette şahitlik etmeyiz. Ne deriz sadece? Deriz ki cennetlik olmasını umarız. Öyle mi? Ama Allah'ın azap edeceğinden de korkarız. Bu eli sünnetin itikadı, bir görüşü. 2. görüş bakarız. Nasıl şahitlik etmiş mi? Etmiş. Peygamberlere ve nasın bütün şahitlik ettiklerine şahitlik ederiz. Cennetliktir diye müayyen olaraktan. 3. görüş Nasıl şahitlik etmiş mi? Etmemiş. Peki Müslümanların çoğunluğu bunun cennetlik olduğuna şahitlik ediyor mu? Ediyor. O zaman bunun da cennetlik olduğuna şahitlik ederiz. Bunu nereden çıkarmış 3. görüş sahibi? İmam Bukhari ve Müslüm Enes'ten şöyle bir rivayette bulunuyor. Diyor ki, peygamberimiz sahabesiyle beraber bir cenazeye uğradı. مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْ عَلَيْهَا خَيْرًا قَالَ وَجَبَتْ وَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْ عَلَيْهَا شَرًّا قَالَ وَجَبَتْ Peygamber sahabesiyle beraber bir cenazeye uğradı. Adamı övdüler. Peygamber dedi ki, vacip oldu. Başka bir cenazeye uğradı, adamı yerdiler, şer atfettiler adama. Peygamberimiz dedi ki vacip oldu, sahabe döndü dedi ki ne vacip oldu ey Allah'ın Resulü? Hayır şahitlik ettiğinize cennet vacip oldu. Şer şahitlik ettiğinize cehennem vacip oldu. Entüm şuhadaullahi fil art. Siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bak diyor ehl-i sünnetin içindeki bu alimler, mesela İmam Ebu Thavr. İmam Ahmet cennetliktir diyor. Yani İmam Ahmet bizzat ben şahitlik ederim ki diyor, Ahmet ibn Hanbel cennetliktir diyor. E diyorlar sen bunu nereden çıkardın, ne biliyorsun? Baksanıza diyor şu kadar Müslüman cenazesine gelmiş ve her biri onun imam olduğunu söylüyor diyor. Bu hadise dayanarak da. Yani Müslümanlar buna şahitlik ettiği için bu cennetliktir diyor. Bu da ehl-i sünnetin içerisinde bir görüş. Şeyhul İslam ibn-i de destek vermiş olduğu görüş bu. Yani biz peygamberlerin, nasların şahitlik ettiği insanların, sahabeden veya önceki milletlerden. Mesela biz şu adamın cennetlik olduğuna şahitlik ederiz Şu önümüzdeki hadis var ya, bir tanesine demiş hani ateşe gitsin, öbürüne demiş alın bunu götürün rahmetimle cennete dahil edin demiş ya. Kimse bu Beni İsrail'den bu adam, biz bunun muayyen olarak cennetlik olduğuna şahitlik ederiz. Öyle mi? Niye çünkü nas şahitlik etmiş? Bir de demiş ki şeyhülislam ümmetimize bir de eğer müslümanlar bir müslümanın iyi olduğuna dair şahitlikte bulunursa çünkü biz İslam ümmeti olarak şahit olan bir ümmetiz. Ondan dolayı bu insanın da cennetlik olduğuna şahitlik ederiz demiş. Bazı alimler bunu ikinci bir yönden de delillendirmişler. Demişler ki Allah teştemi ümmeti ale'd dalalet. Benim ümmetim delalet üzerine toplamaz. Yani icmanın şer'i bir delil olduğuna dair delillerden bir tanesi. Bu da Eğer demişler ümmet birine şahitlik ediyorsa ümmet delalet üzerine toplanmaz demişler vesaire. <gülüyor> Tabi ikinci görüşün sahibi yani ehli i sünnetin cumhurunun e, görü sahibi, görüşün sahipleri bu delili kabul etmemişler. Bu sahabeye hastır demişler. Bu sahabeye hastır demişler. Çünkü tarih içerisinde hepsinin adaletli olduğuna dair icmanın hasıl olduğu sadece sahabe vardır. Onlardan sonraki nesillerde şer fesat yayıldığı için sonraki nesillerin şahitliği kabul edilmez demişler. Ama bilmemiz gereken şey, bu üç görüş de ehl-i sünnetin kendi içerisinde var olan görüş ve e, en kuvvetli ve en çok taraftar bulan görüş hangisi? İkinci görüş. Yani cumhurun, ehl-i sünnetin cumhurunun görüşü ikinci görüş. Bu cennetle müjde. İkinci mesele, muayyen bir şahsa cehennem ile hükmetmek. Normalde biz ne dedik? Umumen bütün kafirler cehennemliktir. Öyle mi? Ümûmen bütün kâfirler cehennemliktir. Ama muayyen bir şahsın cehennemlik olup olmadığına dair e, meseleye gelince bazı âlimler demişler ki biz bir insanın küfür üzerine öldüğünü tam bir şekilde emin olmadıkça ve aynı zamanda bu adamın üzerine hüccetin kaim olduğunu bilmediğimiz müddetçe biz muayyen bir kafire cehennemle hükmetmeyiz. Yani kafirdir deriz, müşriktir deriz ama bu adam cehennemliktir demeyiz. Niye? Çünkü demişler mesela Allah' Allah'ın kudretinden şüphe edip de İmam Müslim'in rivayet ettiği meşhur İmam Bukhara'nın meşhur kıssayı biliyorsunuz değil mi? Bizden önceki milletlerden bir adam ölmeden önce Allah Allah'ın eğer beni Ee, tutarsa bana hiç kimseye azap etmediği gibi azap eder. Çünkü ben çok günah işledim diyor. Hiç hayır işlemedim. Çocuklarına diyor ben ölürsem beni yakın. Yaktıktan sonra küllerimi de savurun. Umulur ki Allah beni bir araya getirmez ve bana azap etmez diyor mesela. Neden şüphe ediyor bu adam? Allah'ın kudretinden şüphe ediyor. Yani Allah sen savrulsan da kül olsan da Allah insanı bir araya getirmeye kadirdir öyle mi? Ee, Allah bu adamı dirilttiği zaman peygamber aleyhissalatu vesselam diyor sordu sen niye böyle yaptın? Senin korkundan dolayı böyle yaptım, ya Rabbi deyince Allah onu affet ediyor. Normalde Allah'ın kudretinden şüphe etmek küfür müdür? Küfürdür, öyle mi? Kudret sıfatı Allah'ın sabit olan sıfatlarından bir tanesidir. E bak bu adamı Allah azze ve celle affetmiş. Niye? Hüccet kayım olmadığı için buna. Yani ona henüz nas ulaşmamış. Allah'ın Şimdi Allah'ın sıfatları neyle bilinir? Akılla bilinebilir mi? Bilinemez. Fıtratla bilinebilir mi? Bilinemez. Yani bir gücün, bir yaratıcının olduğunu fıtrat bilebilir. Ama bu yaratıcının sıfatları nedir? Sınırları nedir? Ölçüsü nedir? Bunu bir insanın bilmesine ne değildir? Mümkün değildir. Ancak vahiy ile insan bunu bilebilir. Ha bu adama da vahiy ulaşmadığı için, yani hüccet kayım olmadığı için, bak Allah onu yargıladıktan sonra affetmiştir. Demek ki diyorlar bir insan muayyen olarak küfür üzere ölürse biz buna ne yapamayız? Biz buna şahitlik edemeyiz. Ta ne zamana kadar hüccetin ona ulaştığını bilinceye kadar. Ama Ehl-i Sünnet'in genel kabul etmiş olduğu görüş ne? Bir insan küfür üzere ölmüşse biz bunun cehennemlik olduğuna hükmederiz. Bir insan muayyen olarak küfür üzere ölmüşse biz bunun cehennem üzere cehennemlik olduğuna ne yaparız? Şahitlik ederiz. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatu vesselam böyle yapmış. Peygamber Aleyhisselatu vesselam böyle yapmış. Ne yapmış peygamberimiz? Adamın biri gelmiş demiş benim babam nerede? İmam Müslüm rivayet ediyor öyle değil mi? Benim babam nerede? Senin baban ateşte. Senin baban da benim babam da ateşte. Bu İmam Müslim'deki rivayeti. Sünenlerde var itona rivayetse İbn Ömer diyor ki Arabinin biri geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Benim babam cahiliyede işte iyilik yapar miskini doyurur fakire yedirir ve ve ve ve ve yani övdü de övdü babasını. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam, "Yok senin baban ateşte." Sanki adam bundan alındı. Yani hani bu söz adamın hoşuna gitmedi. "Peki senin baban neredeydi Muhammed?" dedi. Yani benim babam dedi benim babam da senin baban da ateşte'dir dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam da. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam da, e, "Adam, e, peygamberimiz dedik, senin baban ateşte." Sanki adam bu, bundan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 Her, çünkü adam her kabirlerin olduğu bölgeden geçine tek tek gidiyormuş diyormuş Muhammed seni ateşle müjdeliyor. Muhammed seni ateşle müjdeliyor diye. Tabi bu da sıkıntı adam için. ha O zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam muayyen müşriklerin cehennemde olduğuna dair onlara hükmetmiş öyle mi? Mesela Ebu Talib'i sormuşlar, nerede? O demiş ki cehennemin en alt tabakasında, şey e, cehennemde ayaklarına ateşten bir ayakkabı giydirilmiş, beyni kaynar bir vaziyette azap görüyor. E Niye? Çünkü bana yaptığı iyiliklerden dolayı Cehennem'in en alt tabakasında değil azap yönünden Cehennem ehlinin en basiti en kolay işte budur Ebu Talip'tir demiş mesela. Bunun için alimler demişler ki biz küfür üzere öldüğü sabit olan bir adamın muayyen olarak da ateşte olduğuna ne yaparız? Şahitlik ederiz. E peki bu kısayı ne yapacağız? Bu Allah'ın kudretinde şüphe eden sonra Allah azze ve celle'nin kendisini affetmiş olduğu adamı nasıl? Ee, nasıl anlayacağız bu kısayı Bu demişler istisnadır. Yani asıl bütün naslar bir asıl küllü bir kaide koyarlar. Bir tane nas buna muhalif bir hüküm getirmişse biz anlarız ki burada istisnai bir durum söz konusudur. Öyle mi? Mesela biz bu adama hüccetin kayım olmadığını, hüccet kayım olmayan bir insana Allah azap etmez. Öyle değil mi? Bir insana hüccet kayım olmadan Allah onu azap eder mi? Etmez. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ Hattâ neb'athe rasulah. Biz, hiçbir kavme peygamber göndermeden, onlara azap edici değiliz, diyor Allah Azze ve Celle. Allah, bir kavme hüccetini ikame etmediği müddetçe, rasulünü göndermediği müddetçe, o kavme azap etmez. Öyle mi? Tabii, daha önce ne demiştik? Azap etmemesi, karşımızdaki şahsın müşrik olmaması anlamına gelmez. Öyle değil mi? Yani müşrik olmak ayrıdır, isimlenmek ayrıdır. O isme hükmün terettüp etmesi ayrıdır. Hükmün terettüp edebilmesi için, ne lazım? Şartların yerine gelmesi lazım. Bunlardan bir tanesi de hüccetin ikame olmuş olması lazım. Tabi hüccet ikame olmadı diye cennete de gitmez. Zaten cennete gitmemesi onun müslüman olmadığının en büyük delilidir. Ne yapacak ze Allah ve Celle? Allah ve Celle bunları imtihan edecek. Bu adama da, bu cüz'i meselede hüccet kayım olmamış olabilir. Öyle mi? Ondan dolayı bu istisnai bir durumdur. İstisnai durumların üzerine de hüküm bina edilmez. hüküm Neye bina edilir? Hüküm asıl olanlara bina edilir ama istisnai durumlara hüküm bina edilmez. mesela anlaşıldı öyle değil mi? Yani bir, hiç kimsenin sonucu belli olmadan ona hükmedilmez muayyen olarak. İki, sonucu belli olmadan umumi hükümler verilebilir. Bütün müminler cennete, bütün kafirler ateştedir diye. Cennetle hükmetmeye bir insana gelince ehl-i sünnetin arasında üç tane görüş var. Cehennemle hükmetmeye gelince iki tane görüş var. Cennet meselesinde, cumhurun görüşü ikinci görüş. Cehennem meselesinde, yine cumhurun görüşü ne? ikinci görüş. Anlaşıldı mı mesele? Inşallah. Devam edelim. Ve ehlus vel cemaati, ehlus sünneti vel cemaat, sabikan, öne, kema, kema alimna, alimna sabikan, hmm. önceden bildiğimiz gibi, onlar, kânû Kanu a-azaman nasi, kano a-azaman dandi, kano a-azaman dandi, kano a görüş, dandi, kano a-azaman dandi, kano a-azaman dandi, kano a-azaman dandi, demek, a-azaman dandi, kano a-azaman dandi, kano a-azaman dandi, kano a-azaman dandi, kano a-azaman tekfir babında sakı tekfirden sakınma konusunda insanların en büyükleriydi. Ve Ve beyenû açıkladılar. Khutûratul ikdâmî buna yönelmenin tehlikesini alâ zâlike tekfire dûna delîlin ve burhânin. Delilsiz ve burhansız bir şekilde tekfire yönelmenin tehlikesini beyan ettiler. Lakin lakin ne için de istidrak içindi, öyle değil mi? Şimdi bir yanlış anlaşılma demiştik mesela lakin ne için kullanılır? Ee, dinleyenin subutunu veya nefini te ettiği şeyi nefyetmek için kullanlar. Öyle değil mi? Şimdi bunu söyleyince ne anlaşılabilir? Hiç erni sünnetin yanında tekfir diye bir şey yoktu anlaşılabilir. Bunu önlemek için ne diyor? Lakin hadal vara la yemnehum min el bil kufri ala men sebet fi hakkih Lakin bu sakınma Lā yamna'uhum onlara menetmiyor min el hükm bil küfr. Küfür ile hükmetmekten men etmiyor. Alā man thabata bihi fī hakkihil küfür sabit olana küfür ile hükmetmekten onları men etmiyor. Bi şurūtihi şer'iyye. Şer'iyeti, şer'i şartlarıyla beraber eee hakkında küfür sabit olana küfür ile hükmetmekten bu tekfir babındaki sakınma onları men etmiyor. Ve lem yataraddedu şüphe etmediler fi tekfiri men kefferehu ta'ala te'ala ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allahü ve rasulünün tekfir ettiğini tekfir etmekte etmediler li enne Nususa shariiyete çünkü şerii nususlar naslar dellet delet etti ala cevazi tekfiri tekfirin cevazına delet etti men irtakebe amelen au kavlen mukeffiren kendini tekfir ettirecek bir söz veya bir ameli irtikab eden işleyenin tekfir edilmesinin caiz olduğuna ne yaptı? Derlet etti. Bel, bilakis cealu al kafiri kafiri tekfir etmeyi min usulihim usullerinden Kaldalar. fil i'tikadi i'tikadda usullerinden kıldılar ve hakemü, hükmettiler bi kufri men lem yukeffiril kafira kafiri tekfir etmeyeni tekfir ettiler ev yeşuk ev yeşukke fi Veyahut da kafirin küfründe şüphe edeni tekfir etmek meselesini kendi itikatlarının aslından kıldılar. Bu ne demek? Yani biz mesela bir önceki dersimizde neyi öğrendik? Tekfirin birtakım engelleri var. Tekfirin birtakım şartları var, öyle mi? Şimdi bu şartlar ve engeller gözetilmeden bir insan ne yapılamaz? Tekfir edilemez. Bu şartlar ve engeller gözetilmeden tabi Müslümandan konuşuyoruz. Aslen Müslüman olan, şirkten tecerrüt etmiş bir insan hakkında konuşuyoruz. Çünkü müşrik Müslüman olamaz. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu bir kaide olarak kafanıza koyun. Müşrik Müslüman olamaz. Şirk ve İslam, ikisi birbirine zıt olan, hakikatleri birbirinden farklı olan, asılları birbirine tamamen ters olan iki ayrı olgudur. İkisi bir arada toplanmaz. Siyah ile beyaz bir arada toplanmayacağı gibi. Öyle mi? Bir şey aynı anda hem siyah hem beyaz olabilir mi? Olamaz. Bir insan aynı anda hem müşrik hem de müslüman olamaz. Bir insan ya müşriktir veyahut da nedir veyahut da müslümandır. Müşriğin tekfirinden konuşmuyoruz burada. Kimden konuşuyoruz? Burada Müslümanı tekfirinden konuşuyoruz. Yani İslam dinine girmiş, şirkten tecerrüt etmiş, şeriat ahkamını iltizam etmiş bir insanın tekfiri için gerekli olan şeyler ehli sünnet saymışlar. İşte tekfirin engelleri bunlardır. Tekfirin şartları bunlardır. Bunları zaten anlattık. Ha burada şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Ehli sünnet hiç kimseyi tekfir etmiyor. Hayır değil. Anlaşılması gereken bu değildir. Ehli sünnet şer'i sebepleri, şartları ve engelleri gözetilmeden yapılan tekfire karşıdır. Bunun tehlikeli olduğunu, bunun insanın dinine, akidesine problem getireceğini söylemişlerdir. Ama Allah'ın ve Resul'ün tekfir ettiğini tekfir etmek de ehli sünnetin asıllarındandır. Hatta Allah'ın ve Resulü'nün tekfir ettiğini tekfir etmeyeni de tekfir etmişler. Yani kim Allah ve Resulü'nün kafir dediğine kafir demezse bu kafirdir e demişler. Niye? Çünkü kafiri tekfir etmek de Allah'ın emridir. Tekfiri hak etmeyen bir insanın tekfirinden uzak durmak da Allah'a emridir. Yani ehli sünnet biz ehli sünnetin özelliklerini öğrenirken ne öğrenmiştik? Bir konu hakkında bütün nasları bir araya toplamadan bir itikad sonucuyla veya bir amel sonucuyla çıkmazlar ortaya. Yani kendi aleyhlerine veya aleyhlerine fark etmez. Bütün nasları bir araya toplarlar, ondan sonra hükmederler. Şimdi bu bir kaide. Kafire, kafir demeyen veya kafirin ve müşriklerin küfründen şüphe eden veya onların mezhebini sahih gören bir insan icma ile kafirdir. Tamam. Hatta Şeyh Muhammed İbni Abdülvehhab imanı bozan ve üzerinde icma edilen 10 tane esası sayarken bunu da bir madde olarak saymıştır. Öyle değil mi? Kim kafirleri tekfir etmez, onların küfründe şüphe eder ve onların mezebini sahih bulursa bu icmaen nedir kafirdir. Bu kaide nereden çıkmış? Bu kaidenin ilk çıktığı yer Selef ulemasının döneminde Mutezile kökenli olarak Kur'an mahluktur fitnesi çıktığı zaman bu kaideyi Ehl-i Sünnet zikretmeye başlamışlar. Kur'an mahluktur ne demek? Biz ne diyoruz? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı, Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi nedir? Mutekellimdir Allah, öyle değil mi? Konuşandır. Kur'an da Allah'ın kelamıysa, Allah'ın sıfatları yaratılmış olamaz. Allah'ın sıfatları yaratılmış olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü Allah'ın sıfatları Allah'ın zatıyla kaimdir. Allah'ın sıfatları zatından ayrı mıdır? Ya zat ayrı, sıfatlar bir ayrı mıdır? Ya Allah mesela Allah zat. Zat ayrı Rahmanlık ayrıdır. Rahimlik ayrıdır. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Düşünülemez. Allah'ın zatı ile sıfatları birdir. Allah'ın sıfatlarının yaratılmış olduğuna inanmak zamanla Allah'ın kendi zatındaki probleme de insanları götürecek. Veya ikinci bir problem sıfatların inkar edilmesini gerektirecek. Öyle mi? Ha madem kelam sıfatı Kur'an kelam sıfatıdır. O da yaratılmıştır, o zaman Allah'ın bütün sıfatları yaratılmıştır. E, yaratılmış bir şey de Allah'ın sıfatı olamaz, o zaman Allah'ın sıfatı yoktur. Ki zaten ehlinin gelmiş olduğu noktada bu, bu, bu noktadan yola çıkarak Allah'ın sıfatlarını inkar etmişler veyahut da tevhül etmişler vesaire Ehli sünnet hem halkın itikadını mutezilenin bu sapık fikrinden korumak, hem de mutezilenin diğer itikadlarını insanlara aşılamasını engellemek adına o dönemde ne demişler? Demişler ki kim Kur'an mahluktur derse kafirdir. Kim Kur'an mahluktur diyeni tekfir etmezse o da kafirdir. Demişler. Tamam. Kim Kur'an mahluktur derse kafirdir. Kim Kur'an mahluktur diyeni tekfir etmezse o da kafirdir. Şimdi bu kaydede normalde bir problem yok. Yani bu gayet Ee, doğru naslardan alınmış ve ehli i sünnetin kullanmış olduğu bir kaydedir. Problem hangi kaide olursa olsun bir kaidenin sınırları doğru çizilmezse şer'i diye isimlendirilen bir kaide insanların yoldan sapmasına sebep olabilir. Öyle mi? Mesela biz hangi kaide olursa olsun her kaidenin mutlaka sınırları vardır diyoruz. Öyle değil mi? Eğer kaideye sınır çizilmezse Alimler kaideleri niye koymuşlar? Altında meseleler toplansın, meselelerin anlaşılması daha da kolaylaşsın diye. Öyle mi? Kaideler bunun için konulmuş. Ama kaidelerin sınırı konulmazsa, bu güzel gaye ile konulmuş olan kaideler, insanların yoldan sapmasına sebep olabilirler. Mesela örnek verelim mi? Verelim. Örneğin diyelim biz diyoruz ki, اَدَّرُورَاتْ تُبِحُ الْمَحْزُورَاتْ Daha bir önceki dersimize de söyledik mesela. Zaruretler, yasak olan şeyleri mübah kılar. Bu kaideyi şimdi atalım ortaya, ortaya bırakalım. Zaruret nedir? Zaruretin sınırları nelerdir? Bunu belirlemesek. Mahzur nedir? Mahzurun sınırları nelerdir? Bunu belirlemesek. Zaruret mahzurun ne kadar ölçüde mübah kılar? Bunu belirlemesek. Bu kaide insanların faydasına mı olur, zararına mı olur? Zararı olur? çünkü herkes zarurete kendi kafasına göre bir yorum yapar aha der bu zarurettir haram olsa da şeriatta bak Allah bunu bana mübah kılmıştır der öyle mi? onun için veya bir zaruret vardır gerçekten ortada o anki bir yasağı zaruret mübah kılar lakin zaruretin ortadan kalkmasına rağmen artık adam der bir kere bu yasağı kaldırmıştı bu yasak sürekli ne yapsın? sürekli devam etsin ondan dolayı mesela ne yapmış alimler? hemen bu kaydeye bazı kurallar getirmişler. Ne demişler? Ed darurat tuqaddaru bi qadri hada mesela. Zaruretler ölçüye nispetince takdir edilir. Yani ne kadar gerekiyse o kadar. Adam diyelim ölecek. Domuz eti yemek haram. Ölmeyecek kadar domuz eti yiyebilir. Değil mi? darurat tuqaddaru bi qadri ya. Çünkü onun o anda ihtiyacı olan bir lokmadır, bir lokma yemese. Zaruret nedir demişler? Zaruret herkesin zaruret dediği değildir. Hayatın olmazsa olmazları zarurettir demişler. Açılık gibi, ölüm gibi, dinin gitmesi gibi, namus gibi, akıl gibi. Mesela hayatın devam edebilmesi için kendisine ihtiyaç olan şeyler bunlardır zaruret demişler. Bak hemen kaidenin etrafını çizmişler ki kötü taraflarda kullanılmasın diye. Öyle mi? Öyle. Bu kaide de böyle. Yani bu kaide eğer sınırı ve çerçevesi çizilmezse birilerin elinde oynayacak haline gelebilir. Yani birileri bununla fikir terörizmi estirebilirler. Ne demek? Benim her kafir dediğime herkes kafir demezse kafir olur. Öyle mi? Çünkü öne açık bir kaide. Ben birine kafir dediğim zaman sen de kafir demen lazım ki anca müslüman olabilirsin. Başka türlü müslüman olamazsın. Ki mesela e, Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi ne? Herkesin elinde bir liste var. Öyle mi? Sen i̇şte Mesela diyelim adam 20 tane kafir yazmış bu listeye. Adam sana geliyor, sana Müslüman olarak hükmetmek için diyor ki bu listeden kaç tanesi kafir? 19'da durursan kafirsin. Bir tane daha eklersen haricisin. İlla 20'de adama muvaffakat edeceksin. Yani 19'da dursan işin bitti sen kafirsin. Çünkü onun bir tane kafir dediğine kafir demedin. 21 tane yaparsan sen haricisin. Aşırı gitin onun kafir demediği birilerine sen kafir dedin. Böyle bir din olabilir mi? Olamaz. Sebebi ne? Bu kaidenin doğru anlaşılmaması. Yani zannediyor ki adam alemler bu qaydayı herkesin eline vermişler. Al demişler. Sen buna göre din belirle. Senin kâfir dediklerine kâfir diyen, kâfir e, demeyen kâfir, diyen de Müslüman. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu qayda birincisi Kur'an ayeti değildir. Öyle mi? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hadisi değildir. Sahabenin icması değildir. Şimdi böyle olunca Zaten kaidenin ne alanda ne kadar ücret olacağı tartışmalı olmaya başlar. Yani çünkü bu bir ayet değil. Bu bir hadis değil. Bu bir sahabe icması değil. Kim bunu kullanmış? Ehli sünnet alimleri kullanmış. Öyleyse ehli sünnet alimlerinin bu kaideyi nasıl kullandığı, nerede kullandığı, ne için kullandığı buna güzel bakmak lazım. Bunu anlamazsak bunu ölçülerini bu kaide bizim elimizde neye dönüşür? Bu kaide bizim elimizde muhaliflerimizi vurduğumuz bisilaha dönüşür ve ölçüsüzlüğün temeli olur ki yaşadığımız vakaada da bu böyle yani hem dünyada hem özelde Türkiye'de şu anda en büyük problemlerden bir tanesi bu kaydı. Yani birçok grubun mesela Müslüman'ın tanımı nedir? Biz daha önce de demiştik. Müslüman kimdir? Şirkten tövbe eden, namazı kılan ve zekatı verendir. Öyle mi? Allah'ın ulûhiyetine şahitlik eden ve şirk koşmayan her insan Müslümandır. Öyle mi? Buna rağmen birçok insan fer'i meselelerden dolayı birbirlerini bu kaydeden ötürü mesela tekfir edebiliyorlar. Oysa bu adam müslüman olmuş. Müslüman olduğu için muhalefet ettiği meselenin açıklığına, kapallığına bakılması lazım. Tekfirin engellerine, şartlarına bakılması lazım. Ondan sonra ancak buna e, küfürle hükmedilebilir. Ama maalesef dediğimiz gibi bu kaidenin sınırları çizilmediği için bu herkesin elinde oncak haline gelmiş. Peki bu kaidenin sınırı nedir? Bu kaidenin sınırı Allah'ın ve Rasulünün aynen kafir demiş oldukları. Yani bizzat Allah'ın ve Rasulü'nün tekfir ettikleri ve hiç İslam dinine girmemiş olan asli kafirler. Yani kendini başka dine müntesip e, kılanlar. Bunları tekfir etmeyen her insan kafirdir, buna kafir demeyen de kafirdir. Mesela Firavun'u tekfir etmeyen, İblis'i tekfir etmeyen, Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i tekfir etmeyen, Ebu Talib'i tekfir etmeyen mesela Resulullah'ın ve Allah'ın küfrüne şahitlik etmiş olduğu insanları tekfir etmeyen mesela, her insan nedir? Kafirdir. Buna kâfir demeyen de kafirdir Allah ve Rasûlü'nün söylediğini kabul etmediğinden dolayı. Ama bunu veya bir adam ben Hristiyanım, ben Yahudiyim, ben Mecusi'yim kendini İslam dışında bir dine nispet ediyorsa bu adamın e, tekfir etmeyen kafirdir Niye? Çünkü bu kaydeden ötürü ki Ehl-i Sünnet'te bu kaideyi böyle kullanmışlar zaten. Lakin İslam'a girdikten sonra muayyen birinin tekfiri hakkında bizimle ihtilaf eden, Veyahut da belli bir şahıs vardır ortada, şirk fiili işliyor mesela. Bunun engeller var mıdır, yok mudur diye bizimle ihtilaf eden, isimlendirme ve hüküm verme meselesini anlamamış olan, öyle mi? Bir adam bize muhalefet etti diye kafir olmaz, öyle değil mi? Mesela bir örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Örneğin diyelim ki, oy vermek fiili küfürdür. Öyle mi? Oy vermek fiili küfürdür. Bir adam, oy verirse bu adam kafirdir. Niye? Çünkü İslam'ı İslam'la kaim olan Müslümandır, şirk ile kaim olan da müşriktir. Öyle değil mi? Oy veren her insan müşriktir. Şimdi biri diyelim çıktı dedi ki, ben oy veren adama kafir demem, öyle mi? Eğer bu adam kendisi de oy veriyorsa mesela bu adam da müşriktir. Niye? Çünkü oy vereni tekfir etmediğinden dolayı değil. Kendisi bu şirk fiiline mütelebbüs olduğundan ötürü. Veya adam diyorsa ki oy vermekte ne var ki? Oy vermek güzel bir şeydir. Demokrasi için oy verilmesi lazım mesela. Diyorsa yani küfrü şirki övüyor. İnsanları buna teşvik ediyorsa gene kafirdir. Niye? Oy vereni tekfir etmeden önce kendisi bu küfür itikadıyla itikatlandığı için. Ama diyelim adam Müslüman. Amellerinde hiçbir şirk söz konusu değil. Kendi oy da vermiyor. Oyun şirk olduğunu da kabul ediyor mesela. Ama mevzu şeye geldiği zaman, oy veren bir şahsa geldiği zaman kendini İslam'a nisvet edip, Buna rağmen oy veren bir şahıs adam diyor ki ben bunun hüccet ikam edilmesine gerektiğine inanıyorum tekfir etmeden önce. Bu adam kâfir olmaz, öyle değil mi? Niye? Çünkü bu adam kendisi şirk koşmuyor, sadece muayyen bir şahsın tekfiri hakkında kapalı olan bir meseleyi anlamamış olabilir. Ha söylediği söz yanlıştır, gittiği mezhep yanlıştır, doğru değildir ama her yanlış insanı küfre götürmez. Tamam, şimdi başka bir örnek verelim, bir Müslüman amellerinde hiçbir şirk mevcut değil mesela ben dedi Yahudileri tekfir etme bu adam kafir olur mu? olur, niye? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri ve Hristiyanları tekfir etmesine rağmen bu adam tekfir etmiyorsa bu adam kafir olur veya diyelim adam dedi ki ben tağut olmuş tağutlaşmış ve tağutluğu da açık olan yani tağutlaşmış olan ve tağutluğu da açık olan mesela ben bir adama kafir demem, diyemem dedi mesela Buna hüccet ikame edildikten sonra bu kafir olur. böyle kendisi şirk koşmasa bile tağutlaşmış olan. Niye? Çünkü tağutu Allah Kur'an-ı Kerim'de tekfir etmiştir. Ve tağutu tekfiri de imanın şartı olarak koşmuştur. Öyle mi? Buna kafir demeden, bundan teberrih etmeden bir insan ne olamaz? Müslüman olamaz. Demek ki meseleler birbirinden farklı farklı. Yani her meselede kafire kafir demeyen kafir olur, böyle olmaz. Bu kaidenin etrafını ne yapmak lazım? Çizmek lazım. Etrafı nasıl çizilecek? Kim? Allah'ın ve Rasûlü'nün muayyen küfürle hükmettiğini tekfir etmezse veyahut da kim e, İslam dininin dışında başka bir dine kendini nispet eden bir insanı tekfir etmezse bu insan ne olur? Bu insan kafir olur. Ama bunun dışında kapalı olan, küfrü tam açıklanmamış olan veya engeller var mıdır yok mudur diye e, muteber bir ihtilaftan kaynaklanan kafa karışıklığında kafire kafir demeyen kafir olur kaidesi ne yapılmaz? Yürütülmez. Çünkü o zaman e, ne olmuş olur? Kaide asli mecrasının dışına yani alimlerin bunu kullanan alimlerin kullanmış oldukları alanın dışına çıkmış olur. Peki bu alimler mesela örneğin Kur'an mahluktur meselesinde. Demişler ki Kur'an mahluktur demeyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Peki ehl-i sünnet alimleri bütün Kur'an mahluktur diyenleri fert fert tekfir etmişler mi? Etmemişler. Öyle değil mi? Kimisine hüccet kayım olmadı diye tekfir etmemişler. Kimisini hüccet kayım olduğu diye tekfir etmişler. Kimisi bu işe çağıran, bu işe davet edenlerle etmeyen halk olan, avam olanı birbirinden ayırmış. Mesela her birine tek tek yani şahıs şahıs her birine küfürle hükmetmemişler. Bunu anlamak için onların o dönemdeki kitaplarına dönmek, müracaat etmek insan için yeterli e, olacaktır. Her birine muayyen tek tek küfürle hükmetmemişler. Demek ki o zaman Ehl-i Sünnet niye bu kaideyi kullanmış? Bazen alimler bu tip kaideleri insanların itikadını sapıklıklardan korumak için kullanabilirler. Onun için her bir alimin bu kaideyi kullandığını gördüğümüzde ha bak demek ki bu küfürdür buna kafir demeyen de kafirdir dememize gerek yok. O alimin konu hakkındaki diğer görüşlerini veya uygulamasını, pratiğini araştırmamız lazım. Neden? Çünkü alimler bunu korkutma gayesiyle korkutma amacıyla bazen kullanmışlar. Öyle mi? Bu Kur'an mahluktur meselesinde olduğu gibi. Peki bunu neye dayanarak yapmışlar alimler? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan öğrenmişler bunu. Öyle mi? Çünkü Resulullah da Aleyhissalatu vesselam insanların bir fiili insanlar için çok tehlikeli görüyorsa ve bu fiil de insanı dinden çıkarmayan bir fiilse buna rağmen o fiile küfür dediği vakı olmuştur. Veya öyle bir lafız kullanmıştır ki sanki onu yapan dinden çıkacakmış gibi ağır bir ifade kullanmıştır. Örneğimiz var mı var? Mesela men gaşena feleysa minna bizi aldatan bizden değildir. Zahiren sanki bizi aldatan yani bizim dinimizden değildir gibi anlaşılıyor. Oysa biz Resulullah bunu kastetmediğini biliyoruz. Niye? İnsanlar birbirlerini ticarette aldatmasınlar. Çünkü birbirini aldatan toplum ne olamaz? Birbirine kenetlenemez. Mesela peygamberimiz daha geçen dersimizde okuduk. Men kâle li ahîhi ye kâfir <gülüyor> faqad bâ bihi Öyle mi? Kim kendi kardeşine kafir derse Kafirse kafirdir. Değilse küfür ona döner. Hadisin zahirinden ne anlaşılıyor? Kim bir insana kafir dese kafir olmasa insan kafir olur. Öyle mi? Oysa Hz. Ömer Hatib bin Eybi'ye ayı tekfir ettiğinde Hatib kafir olmamıştı. Ama Resulullah Ömer'e dönüp "Ey Ömer sen kafir oldun." demedi. E niye peki biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki bir Müslüman'ı haksız yere bir Müslüman'ı tekfir etmesi evet günahtır. Zulümdür. Ama insanı küfre götüren bir günah değildir. Peki niye resulullah Aleyhissalatu vesselam böyle ağır bir lafız kullandı ta ki Müslümanlar birbirlerini korksunlar tekfir etmesinler. Mesela Peygamberimiz ne diyor? "Kitalul muslime kufrun." Müslümanın kitali nedir? Küfürdür. Oysa biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda veya ne diyor? "İzeltakal muslimani bi seyfeyhima fel katilu vel fi'n." İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıklarında katil de maktul de ateşte Ama Allah ne diyor? "Ve ente ifetan فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Müminlerden iki taife, müminlerden iki taife. Savaşırsa aralarını düzeltin. Peki savaşanlar Müslüman olmasına rağmen niye Peygamber buna küfür dedi? Ta ki Müslümanlar savaş... لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا فَيَدْرِبُوا بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ Benden sonra kafirler olarak geri dönüp birbirinizin boynunu vurmayın, diyor Peygamberimiz. Oysa biz görüyoruz ki Müslümanların savaşması küfür değil. Sadece büyük günahlardan bir günahtır. Öyle mi? Ta ki Müslümanlar bunu yapmasınlar diye Peygamberimiz ağır olan bir lafız kullanmıştır. E ehli i sünnette bütün dinlere nedir kitaptan ve sünnetten alınmıştır. Öyle mi? Peygamberimizden böyle bir menheç gördükleri için onlar da bazen korkutma gayesiyle bazı fiillere kim bunu yaparsa kafir olur onu tekfir etmeyen de kafir olur demişler. Ta ki avamın itikadını korumak insanların bundan sakınmasını sağlamak için, yoksa her tekfir konusundaki muhalefette birbirlerini tekfir etmemişler. Var mı elimizde örnek mesela Var. Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer zekat, ver, ver, zekat vermeyenlerin kafir olup olmadığında ihtilaf etmişler ama birbirlerini ne yapmamışlar? Tekfir etmemişler. Eğer bu kaide her yerde önü açık olmuş olsaydı, oysa Hz. Ebubekir onların kafir olduğunda zerre kadar şüphe etmiyordu. Öyle mi? Hz. Ömer ise onların kafir olduğunda şüphesi vardı. Hatta Hz. Ebubekir'i uyarmaya geldi, sonra Hz. Ebubekir'e itaat etti. Lakin buna razı oldu mu bu fikre? Olmadı. Niye olmadı? Çünkü Hz. Ebubekir vefat edip Hz. Ömer halife olunca, Hz. Ebubekir'in onlara yaptığı mürtet muamelesini tamamen değiştirdi. Normal, asi, fasık olan Müslümanmış gibi muamele yaptı onlara. Öyle mi? Hariciler hakkında mesela sahabe ihtilaf ettiler. Hariciler küfre girer mi girmez mi? Haricilerin küfrü sıradan bir küfür değil. Hariciler cennetin Allah'ın cennetle müjdelediği insanları tekfir etmişler. Öyle mi? Yani haricinin küfrü üstü kapalı bir küfür değil. Allah'ın cennette müjdelemiş olduğu insanları hem Kur'an'da hem sünnette müjdelemiş insanları tekfir etmişler. Mesela haricileri buna rağmen ne bir de eğer sahabede hücceti ikame edemiyorsa karşısındakine yeryüzünde daha kim kime hücceti ikame edebilir? Buna rağmen haricilerin bir cumhur ulema mesela hariciler fasıktır demişler. Müslümandır fasık, bidat ehlidir. Bazı alimler haricilerin kâfir olduğunu söylemişler mesela. Öyle değil mi? Tarihte buna Haccac mesela. Bir grup alime göre Haccac'ın küfründe kesinlikle şüphe yok. Değil mi? İbrahim en-Nakai, Sa'id bin Jubeyl vallahi diyor ben Irak'lı kardeşlerime şaşıyorum. Öyle mi? Nasıl Haccac'ın küfründe şüphe ederler? Bir öbürü diyor, e, ha, ben Allah'a şahit tutarım ki Haccac Tağut'a iman etmiş, Allah'a kafir olmuş bir adamdır diyor mesela. Buna rağmen o dönemde alimler iki kısım. Haccacı zalim diyenler var, Haccacı kafir diyenler var. Öyle mi? Ama birbirlerini ne yapmamışlar bu konuda? Birbirlerini tekfir etmemişler. Ve daha buna birçok örnek verebiliriz yani örnekleri çoğalttıkça. Mesela fırkaların tekfiri. Cehmiye'nin tekfiri. Rafızilerin tekfiri. Agulat-ı tekfiri. Mesela bunlar hep ihtilap konusu olmuş şeyler. Namaz kılmayanın tekfiri. Mesela öyle mi? Üç imama göre namaz kılmayan nedir? Fasıh müslümandır. İmam Ahmed'e göre namaz kılmayan kafirdir. Ama birbirlerini ne yapmamışlar? Tekfir etmemişler. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani bu kaide zahirinden anlaşıldığı gibi bir kaide değil. Çünkü bu kaideyi koymuş olan kimler? Alimler. O zaman biz bunu ayetlerden, hadislerden aramamıza gerek yok. Nerede arayacağız? O alimlerin bu kaideyi nasıl kullandığına bakacağız. Pratikte Benzer vakalar söz konusu olduğunda alimler nasıl muamele etmişler ona bakacağız. Baktığımız zaman da zaten gün gibi açık olan bir mesele önümüzde. Onun için tüm şer'i kaidelerde olduğu gibi bu kaidede de esas kaidenin sınırını çizmeden kaideyi ele almamak. Hele özellikle bunu bir alim muayyen bir fiil veya söz hakkında söylemişse o alimin pratiğine bakmak. Sakındırma gayesiyle mi bunu söylemiş? Yoksa gerçekten bu mesele dinin usulüne teallûk eden ve kesinlikle küfrü apaçık olan ve kafir demeyen de kafir olacağı bir mesele midir? diye bunu güzel incelemek, güzel bir şekilde araştırmak lazım. Yoksa maalesef bu kaide insanların itikadını batıldan korumak için konulmuş olan bir kaideyken Müslümanların birbirini tekfir etmesine sebep olacak olan kötü bir kaide haline de dönüşebilir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir sormak istediğimiz bir mesele var mı Yok Vakhiru elhamdülillahi rabbil alamin